Gazeteciler de gazetecilik örgütleriyle birlikte sokağa çıkmalı ve meslektaşları Bünyamin Aygün'ün serbest bırakılması için yüksek sesle dünyaya çağrıda bulunmalıdır. Bünyamin Aygün'ün serbest bırakılması basın özgürlüğü açısından da önemli bir adım olacaktır. Hiymen'in öncülüğünde başlayan ve müthiş bir sosyal medya desteği gören kampanyaya change.org/taksim-bünyamin-aygün-serbest-bırakılsın adresinden ulaşabilir, daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Tekrar ediyorum change.org/taksim-bünyamin-aygün-serbest-bırakılsın.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 Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <Gülüyor> Hazırlayan Müsliman Ulgar Özes.